Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, Mubarek, mücella, müsoffa, pâk, kuhu, tayyibelerine, ehribeytin, eshab-ı kiramın, enbiya izamın, saadat kiram cümlemizin geçmişlerine, ruhu şeriflerine, bütün İslam dünyasının, vatanımızın, milletimizin selametine, şerirlerin, şerirlerinden, muhafazasını niyazıyla, bir fatiha-i şerif, üç ihlas. Allah'a lütfen. Muhterem kardeşler, seyahatimiz mübarek olsun. Cenab-ı bu seyahatimizden hepimizi bir takım nasiplerle dönmeyi Rabbimiz ihsan eylesin inşallah. Cenab-ı <gülüyor> Muhsin ayetlerde ilk okunan ayette kulun hep tefekküre davet ediyor. Yani bu tefekkürden gaye insan aciz daima Rabbine muhtaç. Rabbine ihtiyaç halinde yaşıyor. Cenab-ı Sema'dan misal veriyor, yıldızlardan misal veriyor. oradaki nizamdan, intizamdan, programdan misal veriyor. Güneşten, aydan misal veriyor. Diğer ayetlerde toprak terkibinden misal veriyor. Bir toprak terkibinden çıkanları anlatıyor Cenab-ı Hak. Nasıl bir insana ikramda bulunduğunu. Yağmur misal veriyor, tabiat şartlarını misal veriyor, tabiat kanunlarından misaller veriyor. İnsanı kendisinden misal veriyor. Nasıl dünyaya geldi? Nasıl bir yoktan, bir nutfeden nasıl bu vücut meydana geldi? Nasıl içerideki cihazlar meydana geldi? Ve bu cihazlar ne şekilde çalışıyor? Bu cihazların çalışması bize bırakılsa ne kadar arıza yaparız? Şimdi muhtelif toprak terkiminden çıkan birçok şeyler yedik. Hemen bir farkında olmadan bütün cihazlar faaliyete geçti. Bu kimi cihaz kan dolaşımını arttırıyor. Kimi cihaz onu oksijenle yeniletiyor, hayat veriyor. Kimi depo ediyor, kimi cihaz vücuda zaman zaman veriyor. Kimi pozasını atıyor. Kim bir 20 gram bir et parçasını koca makinelerin yapamadı, idrara atıyor diğerine tekrar sirkül ettiriyor vücutta. E, yarın şöyle cenab bak misaller veriyor. Bir noktadan, bir yoktan, bir spermden nasıl meydana geldi? Nasıl bir şekilsizlik, alaka ve mudga, Onları nasıl bir güzel bir şekilde görünme. Cenab-ı Hak soruyor ey insan diyor. Seni diyor şekizlikten en güzel bir şekilde birleştiren Rabbine karşısını aldatan nedir? diyor. Hep soruyor Cenab-ı Hak. Bu okunan ayetle de Cenab-ı Hak bizde Cenab-ı Hak bunları bildirmesinin sebebi bir imtihan dünyası içindeyiz. İbadeti kolaylaştırmak en başta. Çünkü biz ibadetle kazanacağımız çok şey var. İbadetle kemale erer insan. Yani ibadetsiz insan kuru bir ağaç gibidir. Meyvesi bir ağaç gibidir. Tefekkür ibadete bir vecd veriyor. Bir heyecan veriyor. Bir ruhaniyet veriyor. İbadeti kolaylaştırıyor tefekkür. Tefekkür huşuğu artırıyor. Tazimle emrillah. Allah'ın emirlerini bir tazimle ifade ediyor. Duyuşlarda derinleştiriyor. Bir toprak terkibinden nasıl şu gül çıktı? rengi, şekli, biçimi, ahengi, kokusu, herkisinin ayrı ayrı bütün çiçeklerin, sebzelerin ayrı. Duyuşlar arttırıyor. İnsanın kalbinde Esma-ı İlahi'nin derinliklerinin tecellileri artıyor. En nihayet kulun şükrünü artıyor. Cenab-ı nasıl bir şükredebileceğiz? İlk geliş insan olarak geldik bir dünya bir hayvan olarak da gelebilirdik. mahşi bir hayvan olarak da gelebilirdik. Solucanı da yansan Cenab-ı Hak, domuzu da yersen Cenab-ı Hak, yılanı da yansan Cenab-ı Hak. E biz bu kadar mahlukat içinden insan olarak seçilmiş geldik. Bu bir lütfen. Allah'ın bir lütfu. E bir emek karşılığı değil. Cenab-ı Hak bizi kendisini yaklaştırdığı sıfatlarla tezyin ediyor. Ruhumdan üfürdüğüm zaman buyuruyor. Nefartı fihimin ruhi buyuruluyor. İstidat veriyor kendine yani yaklaşmaya. Yani Müslüman bir cemaat içindeyiz. Müslüman bir toplum içindeyiz. Afrika'nın bir köşesinde, Sibirya'nın bir tarafında, bir domuz çiftliğinin bir kenarında bulunabilirdik. Gafil olabilirdik. Yani üst üste lütuflar, eklerine ekler Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı cennette yarattı. Yine insanın cennete girmesini istiyor. Bunu peygamberler gönderiyor. En zirve peygamberi bizim ümmet kıldı. Bu da meccanet. Buna bir dahlemiz yok. Bu da lütfen. En büyük kitaba elhamdülillah bir rehber olarak verdi. Bir hidayet rehberi olarak geldi. Bir ahiret saadet kitabı olarak ve dünyada da saadet kitabı olarak ve yine bizim tekrar cennete dönmemizi istiyor. cenab Hakk'ın rızası kulun cennete dönmesinde. Bu tefekkür de kulluğu kolaylaştıran bir lütuf Cenab-ı cenab, Hakk cenab hep bu lütfu Kur'an kendine bildiriyor. Tefekkür bütün mahlukatta var. Yani yılanda da bir tefekkür var. Nasıl avını avlayacak? Sırtlanda da var ne şekilde parçalayacak? Yani insandaki tefekkür nefsani süfli arzularına ait olmaması, Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak bir tefekkür olması. Onun için de bu kainat sergisinde bir ama ve sağır olarak dolaşmaması. Cenab-ı Hak bunu arzu ediyor. Demin bahsettiğim gibi, yaratılışımıza tefekküre davet ediyor. Sema-alimiyle tefekküre davet ediyor. Toprak terkibinden çıkanlarla tefekküre davet ediyor. Mahlukattaki hikmet ve ibretleri seyretmeye davet ediyor. Ve fanili, fanili tefekkür ettiriyor. Velhasıl kainattan zerreden kürreye her şeyi, maddi ve manevi her şeyi tefekkür ettiriyor. Demin devamlı bir kameralar alındı, bütün kareler heyecanlı bir hatıra olarak resim çektiriyorlar. Fakat biz bu çektirenlerin hayatımızı bir gün gelecek. O gün Cenab-ı Hak bize teferruatıyla gösterecek. O gün biz hatta hissiyatlarımızı göreceğiz, ameldeki hissiyatlarımızı davranışlardaki hissiyatlarımızı göreceğiz. Cenab-ı Hak ıkra kitab ek Bugün kitabını oku diyecek. Herkesin ekran önüne gelecek. Herkes ekranda kendi şu dünyadaki hayatını seyredecek. Yani namazını ne kadar hissiyatla kıldı. Kaçta kaçı kaldı. Afedersiniz, kaçta kaçı İskarta'ya çıktı. Orucun kaçta kaçı kaldı. Kaçta kaçı İskarta'ya gitti. Yapılan hayır hasenat ne kadarı kaldı, ne kadarı gitti. Hep bunlar yani kalbimizle ayarla bütün bir ömrümüzü seyretmiş olacağız. Yine Cenab-ı Hak Tuha'düsü izin tuhaddüsü buyuruluyor. Yeryüzü üzerinde işleyenleri haber verecek. Yani kıyamet günü bütün her şey bir şahadet halinde olacak. Yani şu mekan da şahitlik olarak gelecek. Hatta bu dünyada şu vücut içinde yalnız dilimiz çalışıyor Cenab-ı Hak dilimize bir konuşma kabiliyeti verdi Yalnız dilim, iki et parçası ardından dilimiz konuşuyor bu dünyada şu vücuttaki konuşturan yer aşağı 20-30 gram bir et parçası bizi konuşturuyor hissiyatımızı ifade ediyor fakat kıyamette de böyle değil kıyamette bütün uzuvlar konuşacak ayeti kerimede deriler gözler, kulaklar hepsi konuşacak yani bu deri nerede kullanıldı bu göz nerede kullanıldı? Şükre mi gitti? Bu göz şükür halinde mi oldu? Yoksa nefsaniyeti mi? Kulaklar öyle hakeza. Velhasıl çok ilahi bir dehşetli manzara. Ve bu kim bilir bu kameranın kaç bir trilyon mislini o hissiyatlarımızı orada kendimiz seyredeceğiz. Velhasıl Rabbimiz bizim bir ham halinde yaşamamızı arz ediyor. Rabbimizi hep övgüyle anmaması. Yani bu ilahi kudret akışları, ilahi azamet tecellileri karşısında kalbimizin uyarık olması. Onun için Cenab-ı Hak bu kalp alemimizi iyi işletmemizi istiyor. Efe la kulun buyuruluyor. Ülül elbap buyuruluyor. Likavmin yakkulun buyuruluyor. Akıl sahipleri buyuruluyor. Akıl erdirmedi misiniz buyuruluyor. İbretlerin olduğu bildiriliyor. Velhasıl Cenab-ı Hak bizi daima bir ikazı ilahi halinde ve cennete dönmemizi istiyor. Yine Cenab-ı Hak suresinde Ey iman edenler Allah'tan korkun, herkes yarın ne hazırladığına baksın buyuruyor. Bu dünyadaki yarın en yakın zamanı ifade eder. Yani en acele bir şey için yarın söyleyeyim denir, yarın cevap vereyim denir. Çok yakın bir ifadedir. Tabii bu dünyadaki yarınlar, izafi yarınlar, esas yarın ahiret yakını. E ne kadar yakın ahiret belki binlerce sene, binlerce asır bilemiyoruz miktarını. Fakat sonsuzluğun yanında, bir sonsuzluk yanında, bir nam-ı karşısında ahiret o kadar yakın. Bu dünyada bu imtihan dergahı içinde olabilmeniz bir idrak içinde bulunabilme. Onun için en mühim kalbi koruyabilme.